Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı Kaz Dağları'nda binlerce ağacın madencilik için kesilmesiyle başlatılan su ve vicdan nöbetinin birinci yıl dönümünde bölgedeki duruma ilişkin bir rapor paylaştı. Raporda Biga Yarımadası ve Kuzey Ege'yi kapsayan 1 hektar alanın Kaz Dağları yöresi olarak tanımlandığını ve bu alanın 1.294.335 milyon hektarının ruhsatlandırıldığı kaydedildi. Toplam 1.294.335 hektarlık alanın %41'inin aktif ruhsat sahalarına tahsis edildiğini ve bunların %57'sinin işletme, %43'ünün arama ruhsatı statüsünde olduğunu belirten tema, ruhsatların farklı arazi kullanım türlerine göre dağılımına bakıldığında çalışma alanındaki orman varlığının %80'inin madencilik yapılabilecek alan olarak belirlendiği belirtildi. Temanın raporuna göre bu ekosistem bütünü olan Kaz Dağları'ndaki tüm orman varlığının sadece %20'si herhangi bir ruhsat sınırına dahil değil. Maden Kanunu'nda 2004 yılında yapılan değişikliklerin önemli bir kırılma noktası olduğuna işaret edilen raporda şu görüşlere yer verildi. Kanun ile izin ve çevresel etki değerlendirmesi hususlarında düzenlemeler yapılmış, Madencilik faaliyeti yapılabilecek alanlar genişletildi. Orman muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat alanları, sit alanları, tarım alanları, su havzaları ve benzeri doğal ve kültürel zenginlikleri olan ve bu nedenle koruma altına alınmış alanlar madencilik faaliyetine açılmıştır. Bugün itibarıyla ne yazık ki ülkemizde doğayı, tarım alanlarını ve kültürel varlıkları madencilik faaliyetlerine karşı koruyan tek bir koruma statüsü, Bulunmamakta, diye açıkladı Tema Vakfı. WWF, Avustralya'da 2019 ile 2020 arasındaki yangınlarda hayatını kaybeden ya da yaşadığı bölgeden kaçmak zorunda kalan hayvanların sayısının tahminlerin çok üstünde olduğuna dikkat çeki. WWF, yangınlar sonucu ölen ve yerinden edilen hayvanların sayısının 3 milyarı bulduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Yangından kurtulabilen hayvanların da Yaşama şansının az olduğuna dikkat çekildi. Ormanlık alanda da yiyecek bulacak alanları kalmayan hayvanların da büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Evet, Şimdi ülkemize dönelim. Yine bir WWF haberiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi plastik kirliliğini önleme konusunda önemli bir adım attı. WWF'in doğada plastiğe izin yok kampanyasına tam uyma vaadinde bulundu. WWF'in Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na katılma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece İzmir'in 2025 ile 2030 yılları arasında bir tarihe dek plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olacağını duyurdu. WWF raporlarına göre Akdeniz'i plastik atıklarıyla kirleten ülkeler arasında ön sıralarda yer alan Türkiye, geçtiğimiz aylarda WWF Türkiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolü kapsamında, Mavi bayraklı plajlarıyla Çeşme sahillerinin doğal güzelliğini korumak için bu adımı atmaya ve pilot ilçe olmaya hazır. Çeşme bu ilk adımı atarak 2 yıl içinde plastik kirliliğini %30 azaltmayı taahhüt etti. 6. sürdürülebilir kalkınma amacı olan temiz su ve sığhî amaçlar ilk alt hedefi 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir suya İçme suyuna ulaşması diye belirlendi. Toplumda en kırılgan olanlar temiz suya erişimi olmayan topluluklar. Birleşmiş Milletler Su Örgütü yani UN Water pandemi sırasında yaşananları göz önüne alarak temiz ayında gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Sürdürülebilir Kalkınma Siyasi Forumunda 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Küresel Hızlanma Çerçevesini sunacak ve bu raporun, Üye ülkelerde 5 alanda ilerlemeyi destekleyeceği açıklandı. Bunlar finans, veri, bilgi, kapasite geliştirme, yenilikler ve yönetişim. Evet bu çerçevede İSKİ pandemi döneminde önemli bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 1200 tarihi çeşmenin 23'üne Mayıs ayı itibariyle temiz su bağlantısı yapıldığını duyurdu. Toplam 23 çeşmeden içme suyu kalitesinde su akmaya başladı. 55 çeşmeye ise su bağlantısı yapılmak üzere planlamalar sürüyor dendi. Güvenli yönetilen içme suyu servislerine erişebilen nüfus sayısı her çeşmeyle birlikte artıyor. İklim krizinin olumsuz etkilerine karşı dirençli bir topluma doğru adımlar atılıyor. Yani temiz su ve sıhhi koşullar 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna ulaşması sürdürülebilir kalkınma amaçları. Bursa'da 22 Haziran günü Kestel, Yenişehir, Orhan Gazi, İznik ilçelerinde etkili olan ve 4500 çiftçiyi etkileyen sel ve dolu felaketinin bilançosunun 227 milyon 361 bin lira olduğu ortaya çıktı. Bursa muhalifte yer alan habere göre 2 günlük inceleme gezisinin ardından Komisyon Başkanı Selahattin Külcü komisyon raporunu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne açıkladı Bursa İr Tarım Orman Müdürlüğü'nün. 9 Temmuz Genel Değerlendirme Raporuna göre il genelinde 4.500 çiftçi sel ve zarar gördü. Zarar miktarı 72.325.000 lira, üretim kaybı 155.036.000 lira olarak tespit edildi. Raporda ayrıca meteorolojik olayların afete dönmemesi için alınması gereken önlemler yer aldı. Raporda iklimsel değişimlere göre ürün çeşitliliğinin güncellenmesi ve çiftçilerin buna göre yönlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bursa'da olanlar gibi iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezeğenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesunan Uygar Özel Sadece bugünkü değil